Evet, bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bil cümle peygamberan-ı izam ve resulü fiham aleyhimussalavatu vesselam efendilerimizin, ezvacı tahiratın, ehli beyti Mustafa'nın, evladı Resulün, ashabı Resulün, etba-ı Resulün, din, millet, memleket, vatan, ilim yoluna hizmet etmiş ve tarihe mal olmuş bütün büyüklerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin, atalarımızın, bilcimle piran ayzamın ve dervişan-ı kiramın, hâsıten Mevlana Celaleddin-i Rûmî, Alileri âlileri, sultan-ül ulema ve hâd Burhaneddin muhakkik Tirmizi, Şems-i Tebrizi, Salahaddin-i Zerküp, Hüsamettin Sultan Veled Ulu Arif Çelebi ve Bilcümle Çelebiya'nın, Hamuşa'nın, Dervişa'nın, Mesnevi Şarihlerinden Ankaravi Hazretlerinin, Bosnevi Hazretlerinin, Bursa'vi Hazretlerinin, Abidin Paşa'nın, Kenan Rufayi Bey'in, Şefikcan Hocamızın, Tahirül Mevlevi Hazretlerinin, Mithat Bahari Bey'in, Selman dedeni ve bu yola hizmet etmiş diğer zevatın ruhları için. Diğer hocalarımızdan, üstadlarımızdan, üzerimizde hakkı bulunan ümmete i Muhammed'den ahirete gidenlerin, ana baba akrabayı taallukatımızdan ahirete gidenlerin kafesinin ruhları için, bir cümle ehli iman ervahı için, rızaen lillah, el-Fatiha. Gayril <gülüyor> mağdubi aleyhim vel adlina salli ala Geçen dersimizde iman ehli, ihlas ehli, Allah ehli diye bitirmiştik. En sonunda da bir şeyden misal vermişti Hazreti Mevlana. Şarab-ı ilahinin mühürü halis misktir. Malum olan şarabın sonu ise azaptır diyor. Başka bir yerde de şöyle diyor. Diyor ki, bu kevser şarabı, bu da üzüm şarabı. Bu kevser şarabı Muhammed ümmetinin kısmeti, bu üzüm şarabı da İsa ümmetinin kısmeti. Ondan da küpler dolusu var, ondan da küpler dolusu var. İster ondan iç, ister ondan iç. Ama şunu bil ki, eğer üzüm şarabı içersen, bir daha kevser şarabını ebediyen içemeyeceksin diyor. Kevser şarabı dediği ilahi aşktır. Aşkı ilahi. Zaten burada kalmıştık. İlahi aşk nedir? Cemalullah ne demektir? Orada kendisi zaten söylüyor. Birisi Allah'ın kudreti, büyüklüğü, şanı, şerefi, Allah'ın yüceliği karşısında hayran olmaktır. Mest olmak. İşte onlara mecrup diyoruz zaten. Bir yerde fıt diye kontak atıyor. O öyle gidiyor işte. Çok var öyle. İşte Halleç de onlardan bir tanesidir. Allah'ın kudreti karşısında. Kendinden geçmiş. Biraz aklını oynatmış. Ondan sonra enel hak falan demeye başlamış. O, o kudret. Bir de diyor. Bu Allah'ın kudretinin, cemalinin, oradaki gelen feyzin, ona dayanıp Onu aksettirenler var Yani Allah'a ayna gibi oluyor Allah'ta ne varsa Onun cemalinden Onun şeyinden akışta. Ona biz insanı kamil diyoruz Hazreti Muhammed'dir O cemalullah odur Allah'tan aldığı bütün feyzi bereketi Hiç şey etmeden Döküp saçmadan Kendini kaybetmeden Zaten bizim dinimizde sarhoşluğun her çeşidi haramdır Sadece içki içip sarhoş olmak değil. Ne oldum delisi olmak da haramdır. Para delisi olmak da haramdır. Kendinden geçecek kadar yani aklını oynatacak kadar ne kadar sarhoşluk varsa hepsi haramdır. O bakımdan biz akıl ve irade. irade irade esasen. irade üzerine kurulu bir dindir. Aşk ve irade. Ümit. Aşk ve irade üzerine kuruludur. Zaten aşık Sevgilisinden başkasının sözünü dinlemez. Sevgilisinden başkasının arkasından gitmez. Sevgilinin emirleri, onun teklifleri ona zor gelmez bir akis. Bir şey söylese de yapsam diye onun peşinden koşar. İşte Allah aşkı böyle bir şeydir. Allah'a aşıklar, Arifler dediklerimiz öyledir onlar. Hatta şimdi bir şey de yazıyor, bir şairlerden birisi diyor ki, Biz diyor, Vuslatı, ilahi, ilahi vuslatı. Yani Allah'ın cemalini görmeyi diyor. Niye ta diyor ahirette, cennete ve şey ediyorsun ki diyor, havale ediyorsun ki. Arada bir secde mesafesi kadar merhale var diyor. Bir küçük merhale. Allah cennette, Allah'ta bu dünyada Allah değil mi? Buradaki kudretini görüyorsun, buradaki büyüklüğünü görüyorsun, ona inanıyorsun. Onu seviyorsan ona diyor, Secde'ye yaklaş. Bu vuslatı, bu buluşmayı diyor. Niye cennete terk ediyorsun ki bu dünyada da mümkün. Ama onun için gayret etmek lazım. Cehd göstermek lazım. İşte zaten ayette var. Vallazina cahadu fina lenehdiyennahum subulana. Bizim uğrumuza, bizim yolumuza bize doğru koşup gelen, cehd gösteren. Bizi, bize yaklaşmak için emek veren Gayret eden, çaba gösteren, cehd çaba demektir zaten. Cehd gösteren cihat da oradan gelir, aynı kökten gelir. <gülüyor> diyor. Bizim uğrumuzda, bizim yolumuzda cehd gösterenlere biz yollarımızı açarız, kapıları açarız, yol gösteririz diyor. <gülüyor> diyor zaten. Bize gelen yollar o yollar işte Esma-i 99 esmadır. 99 yolla Allah'a varılır. Evet. Bedi ismidir. Sanatla adam uğraşıyor. Hey Allah'ım biz ne yapıyoruz ki işte biraz ebru yapıyoruz, biraz hat yapıyoruz, biraz Ay, ne kadar da güzel olmuş falan. Peki Allah'ın yaptıkları işte şimdi bahar gelecek. Topraktan çiçekler rengarenk papatyası, beyazı, kırmızısı, sarısı, moru falan. Ya bu boyalar nereden çıkıyor bu yeşil otların arasından? Bu kadar renk nasıl oluyor? Hayretler içerisinde kalıyorsun tabii. İşte biz alışkın olduğumuz için o hayreti duyamıyoruz. Çok bize çok doğal geliyor. Çok tabii ki, zaten böyle olur falan diyorsun. Ciddiye almadın. Al bakalım ciddiye. Her insan kendi vücudunda 300'den fazla mucize yaşıyor. 300'den fazla mucizeyi üstünüze taşıyoruz. Böbreğin çalışması ayrı mucize, gözün görmesi ayrı mucize, kulağın işitmesi ayrı mucize, kalbin çalışması, şu kadarcık bir et parçası, 100 sene tık, tık tık tık tık hiç aksamadan çalışıyor, gece uykuda da çalışıyor, yürürken de çalışıyor, çalışırken de çalışıyor, otururken de. Böyle bir makine, böyle bir saat. Gökyüzüne bakıyorsun, başka şeyler görüyorsun. İşte diyor ki, üç buçuk milyar sene olmuş güneşin şey ömrü. Bu Böyle dönüp duruyor, hiç aksatmadan. Ay güneşin etrafında aynı, saniye bile aksatmadan. Böyle dakikalarla çalışır, dakik. Ve <gülüyor> şemsi vel kameru bi hüsben diyor zaten, bi hüsben. Hüsben veya hisban ikisi de var, kıraatin aynı manaya gelir. Böyle bu kadar büyüklük, bu kadar mucize, her taraf mucizedir. Allah ne yaratmışsa mucizedir. Şey, aynı Dostoyevski, şeyde Karamazov kardeşler de aynı diyor. Tanrı ne yaratmışsa altına imzasını atmıştır diyor. Bunu ancak ben yaratabilirim yani manasına. Evet, şimdi bu <gülüyor> <gülüyor> Şeyden geldik zaten Sahte mürşit, hakiki mürşit Hakiki mürşitlerde olması gereken Bulunması gereken özellikler Evvela diyor iki tane özelliği var işte Birisi kendisine bağlamaz sizi Allah'a bağlamaya çalışır Bir mürşit geçinen bir adam Eğer etrafındakileri O mürit dedikleri O derviş dedikleri kişileri Kendine bağlamaya çalışıyorsa Aynen Hazreti Mevlana'ya diyor işte şey Burhaneddin muhakkakı tirmizi, seyyid tirmizi hazretleri, evet seyyiddir kendisi, diyor ki o şeytanın ortağı olan bir fesat ehlidir. Buna, buna çok dikkat etmek lazım. Ailesinden koparıyor çocuğu. Vatan duygusunu bilinen millet duygusunu, hak duygusunu kendisine bağlıyor, kendisine odaklanıyor. İşte gördük işte, işte Adnan hocalar, Fettullah hocalar falan, hep öyle yani, şey değil o yaşanan bir şeydir. Şey değil. Çok acayip bir şey değil yani. Hep görüyoruz. Dünya saltanatı için ben o çocukların halini biliyorum. Babası öldü, annesi vefat etti sonradan. Evini sattı, götürdü şeye verdi. Adnan amcaya verdi dairesini. Babadan kalan daireyi. Öyle. Tanıdığım komşumuzun oğlu yani aynı o apartmanda oturduğumuz çocuk. Sordum ne yaptı? Süleyman vefat etti dedim. Oğlan ne yaptı? Oğlan daireyi sattı götürdü dedi. Fedailerinden. <gülüyor> Eğer fedai olacaksan Allah'ın ve peygamberin fedaisi olacaksın. Başka kimsenin fedaisi olmayacaksın. Evet o kadar. Uğruna ölecek sadece iki kişi vardır. Allah ve Muhammed O kadar. <Sessizlik> <Sessizlik> diyor. İman edenler Allah'ı en şiddetli sevgiyle severler. Allah sevgisinin üstüne sevgi yok. Çünkü o bizi var eden kudrettir Var eden Allah. Hayatı veren, nimeti veren, canı veren, malı veren. Ne varsa senin neyin varsa neyin var diyorsun işte. Hepsi onundur aslında. Can da senin, tende senin, malda senin, evlat da senin. Verdiğine veriyor, vermediğine vermiyor işte. O da istiyor ki bir oğlum, bir kızım olsun. Senelerce bekliyor, 40 sene olmuyor. Ötekine de etekle veriyor. Kucağı, Al sana 12 tane, 13 tane, 15 tane, kaç tane istiyorsan. Böyle. Veren o. Evet. Evet. ma tumnun nun, e entum hu emnahnul diyor. Siz... Siz diyor kendiniz mi yapıyorsunuz çocukları zannediyorsunuz diyor. Biz yapıyoruz, biz yaratıyoruz. Ve entüm takhlukûnehu ve nahnul Siz mi yaratıyorsunuz o çocukları biz mi yaratıyoruz? Çocuğum dediklerini biz mi yaratıyorsunuz, siz mi yaratıyorsunuz diyor. Şimdi bu yaratma kelimesi de çok ucuzladı. Adam gol atıyor, yarattı diyor. Şey veriyor, işte pas veriyor, efendim gol pası verdi, işte asist yaptı, yarattı falan filan. Yok öyle yaratan falan Onlara biz şey diyoruz işte oldu bitti oldu icat falan diyoruz. Yaratmak yoktan var etmek demektir. Topu da yaratan odur, bacağı da yaratan odur merak etmeyin. <gülüyor> Golu attıran odur. Yoksa direkten döner. kendi millet ve mezhebine taassubu dolayısıyla Hristiyanları öldüren Yahudi padişahının hikayesi. Bu Vassamai Zatil Buruj suresinde anlatılan şeydir, olaydır. Vassamai Zatil Buruj ve yevmil mev'ud ve şahidin ve meşhud, qutila ashabul uhdud, ennar zatil vakud, izhum aleyha Quud, diye devam eden o surenin başındaki olay işte. Ateşten hendek kazdılar. Müminleri onu ateşe attılar. Başında keyif çattılar. Oturdular, kuruldular, seyrettiler. Bu tefsirlerde şöyle anlatıyor. İşte şey Yemen hükümdar, Yahudi hükümdar Hristiyanlık ilk çıktığı zaman o kendi dinine olan taassubundan dolayı o ilk Hristiyanları o hendeklere attırdılar. Roma'da da işte aslanlara parçalattılar. Başka yerde başka zulümler. Bu o devirde yapılan zulmü anlatıyor ama bu zulüm her devirde var, kıyamete kadar var, onu bilen. Bu bir prototip dediğimiz bir misal sadece. O tek o olayı anlatıyor değil. Örnek bir örnek, bir misal veriyor. Yoksa her devirde olmuştur. Şimdi olmuyor mu? İşte dün daha gözümüzün önünde Bosna Saray'da, Saray Bosna'da şu kadar 200 bin Müslüman boşuna yok ettiler. Ateş değil midir? Yani onu, o çocuğu ölen, o genç evladı ölen gittim. Hepsi 20 yaşında. Saray Bosna'ya gittim. 3 tane büyük mezarlık Zaten uçaktan bakarken daha bembeyaz görünüyor. Mermerlerle yapmışlar isimlerini. 18 yaşında, 20 yaşında doğumunu koymuşlar. Gittik baktık öyle. Yaşları belli oluyor. Gencecik, gencecik evlatlar. Onların anaları, babaları yok mu? Onların yüreklerine ateş düşmüyor mu? Sonra analarını, babalarını da yok ettiler zaten. Umumi katlağım yaptılar. Hiç Avrupa'nın gö gözünün dibinde oluyor işte. Kucağında oluyor. Bunun papası var, Birleşmiş Milletleri var, su suvar, insan hakları, dernekleri var, teşkilatları var. Hiçbirinden çıt çıkmadı. İşte Yemen'de görüyoruz. İşte senelerdir. Aşağı yukarı 100 sene olacak. 80 senedir, 1948'lerden beri. Filistin'de olan nedir? Yahudi zulmü. İşte o da, o, o Zulüves dediğimiz Yahudi padişahı kumdarı. Şimdi de işte şey... Şimdiki Yahudi idareciler. Onlar da zünivasın daha modernleşmiş şekli. Çağdaş şekli. Ha, bu böyledir yani. Zalimler her zaman hatta sebep yoktur. Ha. Bir eyyi zemin bin diyor. Hangi günahtan dolayı o yavrular, o bebekler diri diri mezara atıldılar. Onların suçu neydi, günahı neydi? Mevud'e da diyor. diyorum daha yeni doğmuş anasından. Üç günlük bebek. Götürüyor, atıyor, çölde çukura gömüyor. O, o hangi suçtan dolayı diyor, ne suç işlemişti ki o ceza verildi ona diyor. Ölüm cezası, idam cezası. Böyle. Onu anlatıyor şimdi Hazreti Mevlana. vâd şahi der <gülüyor> cühudan zulmsaz düşmen-i nasrani nâsrâni diyor. Ha! Burada söylemiş zaten. İsa ile Musa arasında hiçbir fark yoktu diyor. İkisi de Allah'ın peygamberiydi. İkisi de Allah'ın dinini anlatmaya, yaymaya gelmişlerdi. Fakat Musa'ya inanan o Yahudi hükümdarı İsa'ya inananları yok etmeye çalıştı. Peygamberlik zamanı ve nöbeti Hazreti İsa'ya gelmişti. Musa devri geçmişti. Öyle olmakla beraber o o hükümdar o zalim hükümdar Musa'nın Musa'da onun ha pardon İsa ile Musa diyor birbirlerinin ruhu ve cesedi mesabesindeydi. Onlar iç içe kardeşti zaten Peygamber Efendimiz'de. Bütün peygamberlerden bahsederken kardeşim diyor. Ahi Davud diyor, ahi Musa diyor, ahi İsa diyor, bir tek İbrahim için ceddi diyor, baba atam diyor, yani dedem. Dedem İbrahim diyor, bir de Hazreti Nuh için, iki peygamber için, işte, diğerlerinin hepsini kardeşim diye diyor Kardeşim Musa, işte şeye oruç için geliyor, şeyin. Abdullah İbni Amrübül ibn As. Ya Resulallah orucu çok, çok seviyorum diyor. Her gün oruç tutmak istiyorum diyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki benim gibi tut diyor. Haftada iki gün yeter diyor. O diyor ki ya Resulallah çok az diyor. Ben her gün tutmak istiyorum diyor. Oruçta yaklaşıyor ya şimdi. O da diyor ki öyleyse bir gün tut bir gün ye diyor. Gün aşırı. Bu benim kardeşim Davud'un orucudur diyor. Savmi Davud dediğiniz. Kardeşim Davud'un orucu diyor. Çünkü sürekli her gün oruç tuttuğun zaman artık oruca alışıyorsun. Vücut oruca adapte oluyor. Orucun tesiri kalmıyor. Muafiyet kesmediyorsun oruca karşı. Artık vücut gündüz yemiyor. Gece acıkıyor. Sen onu öyle ayarlıyorsun. Ters saati. E zaten şimdi biz geceleri oruç tutuyoruz. Eğer yatsı namazını kılıp sabah namazına kadar bir şey yemiyorsan geceleri oruç tutuyorsun demektir. Ha. Gündüz işte bunu ters çeviriyoruz biz. Bunun en fazla tesirli şeyi 40 gündür. 40 günden fazla bunu alıştığın zaman vücut ona alışıyor. Her gün. Bu sefer zaten biz hissediyoruz onu. Artık orucun son haftasında orucun hükmü kalmıyor. Hiç acıkmıyorsun. İlk ilk hafta biraz ilk başladığımız zamanlarda ay diyor öğle yemeği vakti gelince şöyle biraz mide burkuluyor. Onu geçiştiriyorsun. Ondan sonra yine bir şey yok. Tam akşam yemeği konduğu zaman daha iki dakika daha bekleyemezsin. Yani çünkü artık mide ona göre kuduruyor. Şey, çünkü şey, kendi ona göre ayarladın. Çünkü ezana göre ayarladın. Ya vücudu ruh idare ediyor, ruh. Şimdi. Ha, işte şimdi bilmem o elektronik, beyinli, çamaşır makineleri bilmem ne işte şeyler falan, fırınlar, şunlar bunlar. Onu da kuruyorsun, saati gelince çalışıyor, bir saat çalışıyor, sonra duruyor. Ben şimdi artık eskiden çalar saat bulundururdum sabah namazına kalkmak için. Şimdi iş lüzum yok. Telefonu kuruyorum cep telefonunu. Zaten başımın ucunda, hemen yastığın kenarında. Tır diye çalıyora bakıyorum abi ne kaça kurmuştum? İşte altı buçuk ha tabi tamam. altı buçuk. Böyle. Aynen bunun gibi. Sen demiri kuruyor biliyorsun demiri. Saatine ayarlayabiliyorsun. Bu vücut, bu ruh. Ondan daha mı şey yani kabiliyetsiz bir şey ki? Kuruyorsun kendini akşam gelince 5 dakika sabredemez. Ya nerede kaldık falan. Suyu da getir, hayranı da varsa ne diye geciktiniz falan. Kıyamet koparıyorsun. Ya 18 saat beklemişsin, Beş dakika daha beklesene. Ne olur? Hayır, bekleyemezsin. Bu ona göre ayarla çünkü. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt edemeyiz iman bakımından. Zaten amenel rasulü diyor. Dikkat edin. İman konu, konusu buradaki. Amenel rasulü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûne kullün amene billâh ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulü. Yetmedi. La nüferriku beyna hadim min rusulü. Allah'ın peygamberlerinden birine inanıp ötekine inanmamazlık etmeyiz. İman konusunda fark gözetmeyiz, fark yok. Hepsine iman ederiz demektir. Ama bu demek değildir ki bütün peygamberlerin rütbesi, mevkii, işi, fonksiyonu aynıdır, değil. Kimisine sadece bir görev verilmiştir. Allah'ın büyüklüğünü anlattı. Oruç yok, namaz yok, cihat yok, hiçbir şey yok. Mesela şey ya Lüt Aleyhisselam'a iki görev verildi. Bir, Allah'ın birliğine inandır. Bir de bu pis hareketten, homoseksüellikten vazgeçirdi. O kadar. İki tane görev var. Ne camisi var, ne fitresi var, ne zekatı var, ne şeyi var. O kadar. Böyle. Bunlar, ha bir de tabi şimdi tek görev var onların Çoğunun iki üç en fazla işte. Mesela. Şuayb aleyhisselam sadece çarşı pazardaki tartılarla olan. Veylünlül mutaffifin Eksik tartan, eksik ölçenlere yazıklar olsun ve veil olsun. Yuh olsun manasına da gelir. Yazıklar olsun manasına da gelir. Kelime. Bu kadar. O sadece o doğruluğu doğru tartmayı, doğru örmeyi alışverişi. Bir nevi zabıta amiri gibi bir şey yani görevi bir de Allah'a inanmak, bir tevhid bütün dinlerde, bütün peygamberlerde birinci vazifedir Allah'ı bir bilmek Allah'ın birliğini anlatmak ama onun dışında vazife, Hazreti İsa mesela, vergi toplamadı zekat toplamadı, nereye toplayacak, tek başına zaten ne zaman ki biz Medine'ye geldi peygamber Efendimiz, bir nevi devlet teşkilatı oldu, ordu lazım cihad edecek kuvvetler lazım Hicretin ikinci senesine Bedir Harbi'ne giderken zekat emri geldi. Oruç emri ve zekat emri geldi. Zekat emri oruç emrinden önce geldi. Fakat zekat ertesi sene tahsil edildi. Oruca geldiği anda başlandı. İşte i̇kinci Ramazan'ın hicri ikinci sene Bedir Harbi 17 Ramazan'dır. Hem oruç hem cihat ikisi de aynı anda geldi. 17 Ramazan Bedir Harbi'nin olduğu gündür. Hatta o gün şey oldu. Müslümanlardan bir kısmına dedi ki Peygamber Efendimiz orucu yiyebilirsiniz dedi. Cihattayız, seferdeyiz dedi. Bir kısmı sofuluk yaptılar. Orucu yemediler. Akşama doğru orucu yemeyenler vay takatten kesildiler. Ötekiler hala savaşmaya devam ediyorlardı. Su taşıyorlardı. Gayret ediyorlardı falan. Ve peygamber efendimiz buyurdu ki bugün dedi orucun sevabını esas oruç tutmayanlar kazandı dedi. Buyur. Ne diyorsa peygamber onu yapsın Böyle. Yok hem oruç tutarım hem savaş yaparım. İşte yapamıyorsun. Tabii. Vücut şeye göre kişiye göre değişiyor. Gençse, pehlivansa, dayanabiliyorsa yapar. Biraz şeyse Takatsizse, zaten hastaysa, zayıfsa dayanamayanlar yapamazlar. O da şeyde, kişiye göre değişir. Evet bu farklılık, bu fark olmayışı sadece iman bakımındandır. Bunu hep şey ediyorlar, bunu çok istismar ettiler. Peygamberler arasında fark yok. İbrahim de, Musa da, İsa da, Muhammed de aynı seviyededir gibi göstermeye çalıştılar, bizi yutturmaya çalıştılar. İşte dinler arası diyalog bilmem ne, light müslümanlık, cihadı olmayan din, gayreti olmayan din, e, Gavurların şeyine, e, suyuna, tirit onun arkasından giden bir böyle bir anlayış, böyle bir bizi öyle uyutmaya çalıştılar. Tabi bilenler yutmadı. Ama zaten din kültürü yoksa tamam dediler. Doğru söylüyor. Bu 20. asırın sonunda 21. asırda din savaşı mı olur? Elbette Hristiyanlar bizden önceyse biz onlara uyacağız. Onlar bizi istedikleri yere götürecekler falan. Öyle. Yok öyle bir şey. Hiçbir zaman Hristiyanlar Müslümanlara dost olmamıştır. Bizim dostumuz yok, onu bilin. Ne Yahudisin, ne Hristiyan. Ha, eşeddi var. Yahudiler Hristiyanlardan biraz daha şiddetli düşman. Evet. O herkese düşman zaten Yahudi. Yahudi olmayan herkese düşman. İşine geldiği zaman alttan alır, anlaşmış gibi görünür ama fırsat bulduğu zaman da seni yok etmeye çalışır. Onun için dikkatli olmak lazım. Bu ayrıca devletler arasındaki siyaseti de ilgilendirir. O o pe, o şaşa hükümdar Zeno burada tabi onu almış Hazreti Mevlana. Allah yolunda iki demsaz ve hem damır hem dem olan Musa ile İsa'yı birbirinden ayrı gördü diyor. Halbuki var vazifeleri aynıydı. Ve iza ve ve min ve minke, ve min İbrahim'e, ve, ve, ve minke, ve Nuh'an, Nuh önce galiba. Nuh'an ve İbrahim e ve Musa ve İsa bin Meryem. Kur'an'da İsa'dan bahsederken hep i̇bn Meryem diye geçer. İsa bin Meryem, İsa ibn Meryem, İsa ibn Meryem. O Hristiyanların İsa Allah'ın oğlu demelerini reddi içindir o. Özellikle Allah, her İsa'nın geçtiği yerde İbni Meryem diyor. Sakın buna Allah'ın oğlu demeyin, bu Meryem'in oğludur. Demek manasınadır. O Hristiyanların batıl inancını reddetmek manasınadır. Yoksa sürekli, bir de Hazreti Meryem'in tabii şanını bir peygamber annesi olarak onun itibarını Kur'an'da yad etmektir. Şeyde zaten وَجَعَلْنَهَا وَبْنَهَا اَيَةً diyor. Biz onu da, oğlunu da ayet olarak, alemlere ayet yaptık diyor. Ayet demek bayrak yapmak, örnek olmak, göstermek manasına. Hz. Meryem, iffetli olmanın, namus ve iffetin sembolik ismidir. Adı bu bakımdan da Betül diyoruz ona zaten. Betül, Meryemül Betül. Hazreti Meryem'le başlayan kadınlık davası annelik şerefi şanı Hazreti Fatıma ile bitmiştir. Hazreti Fatıma da Betül. İki tane Betül var. Birisi Meryem, Meryemü'l-Betül, birisi de Fatıma Betül. Hiç şey yabancı el değmemiş, yabancı göz değmemiş. Hiç iffetinden namusundan zerre kadar şüphe edilmeyen kimse demektir. Betül o. sahibi sahip olan. Ahsanet diyor zaten. Biz koruduk diyor onu. Allah. O şaşı hükümdar Allah yolunda iki büyük peygamberin aynı davanın ortak adamları olduğunu anlayamadı. Hususiyle Hazreti İsa, Musa'nın değiş, değiş, dinini değiştirmeye gelmediğini söyleyip duruyordu. Hep Tevrat'taki Hz. Musa'nın şeylerine diyor siz diyor zaten diyor kimsenin kimseyi öldürmeyeceğini biliyorsunuz. Kitapta öyle yazıyordu. Hep Tevrat'a atıfta bulunuyordu. Kur'an'da da var öyle. Tevrat'a atıflar var. Bazı yerlerde de düzeltmek maksadıyla atıflar var. Yanlış, aslı öyle değildi manada. Tevrat'ın da, İncil'in de, Zebur'un da, bütün gelmiş vahiylerin de esası Kur'an'dır. Eğer onları sonradan değiştirmişlerse Kur'an onları düzeltmiştir işte. Hepsinin özeti, özü, aslı, asları Kur'an'dır. Onun için camiul edyan diyoruz zaten. Bütün dinleri cem eden birleştiren tek tevhid, tevhid noktasında odaklanan bir din. <gülüyor> Bazı dinlerde oruç var. Eğer vakit olsa da size söylesem, mesela Budizm, Hinduizm, Konfucius'ın dini, işte eski şaman dinleri, Türklerin dinleri falan, hepsi dindir. Onlar da. Batıl din Allah göndermedi. Batıl din yok. Dini Allah hakikat olarak gönderir. O insanlar onu batıl hale getirirler. Kullanmayı bilmedikleri için. Eğer merak ediyorsanız bir şey var. Bu Abdul Ahad Davut diye kendisi bir Urmiyeli, Urmiye İran'daki Urmiye şehrinden bir Süryani papazıdır. Sonra çok dil bildiği için Süryanice, İbranice, eski bütün Arapça dilleri, Fransızca Dilleri biliyor. İşte Ur, Urmiye'de bir okul açıyor. Din okulu. Ondan sonra Vatikan'a gidiyor. Vatikan'da şart dilleri profesörlüğü oluyor. Bu hep eski Tevrat ve İncil metinleri üzerinde çalışıyor. El yazması. Sonradan geliyor Şeyhülislam Cemaleddin Efendi'ye Müslüman oluyor. O Kur'an ve İncil'de Hazreti Muhammed... Diye bir kitap yazıyor. Bulursanız okuyun. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Nusret Çam diye bir arkadaş o kitabı Türkçe'ye tercüme etti. Merak ediyorsanız okursunuz. O diyor ki Hazreti İsa Hak Peygamber ve hem iman esaslarında hem ibadet esaslarında hem de diğer sünnet konularında Aynen diyor Hazreti Muhammed'in getirmek istediğiniz müjdeledi diyor. Tek Allah'a inanın. Benim ya ibadet ettiğim Allah'a ibadet ettin diyor. Bu Hristiyanlar diyor Allah'ın dinini üç noktada da bozdular diyor. Tevhid inancını teslise çevirdiler. Üç tane Tanrı yaptılar diyor. İşte büyük baba, ruhul Kudüs, İsa diye. İkincisi orucu diyor perhize çevirdiler. Namazı ayine dönüştürdüler, ibadet sistemini bozdular. İnanç sistemini bozdular. Arkasından ibadet sistemini bozdular. Sonra diyor dini gelenekleri bozdular. Hazreti İbrahim'den beri devam edip gelen sünnet adetini vaftize çevirdiler. 3 noktada da bu diyor. İsa'nın dinini üç yön, yani üç tarafından da, üç boyutundan da Bozdular, tahrif ettiler, tahir ettiler, değiştirdiler diyor. Bunun için yazmış kitabı ve Hazreti Muhammed'in tekrar bunu nasıl düzene koyduğunu anlatıyor. Uzun, çok büyük bir kitap değil. Şöyle 300 sayfalık bir şey böyle. Roman şeyinde, boyutunda bir kitap. Çok güzel bir kitaptır. Ben hep tavsiye ettim çocuklara. Okuyun, alın okuyun. Ufkumuz açılsın. Yani bu Müslümanlık ne yaptı? Asıl bir devrim yaptı. Bütün dinlerin bütün yanlışlarını düzeltti. Dinlerin değil, o dindarların yanlışlarını düzeltti. İnançları düzeltti. Şimdi, şimdi bizim çocuklarımız Allah Baba diye konuşuyorlar buyur. Okulda öyle görüyorlar. Işte. Noel Türkiye'de Almanya'dan daha büyük ölçülerle şey ediliyor, kutlanıyor. Yani ben Almanya'ya gittim. Dediler ki hocam burası şey, bu hani meşhur onların bir lastik fabrikalar var, araba lastikleri. Şeyde bu münih tarafında şeyde, doğa hani ya yakın efendim. Yok şey bir meşhur Alman lastik Goodyear değil Hüdyir Almanların değil. Efendim? Hayır o da değil. Şimdi gelir aklıma. Efendim? Şehrin adı da o. Allah Allah. Antalya'da Nasuh vardı Nasuh'un da o lastik bayidir, o lastiklerin bayidir bak şimdi gelmiyor işte Allah Allah o şehrin adı dediler hocam burası katolik bir katolik Almanya burada protestanlık yok Burada iki şey yetiştirilir. Bir papaz okulu var. Buradan din adamı yetişir. Bir de lastik fabrikası var. Lastik üretir burası. Koyu katoliklerin olduğu. Koyu bir Alman şehri. Gidiyoruz. Katedral var. 24 Aralık 25'e bağlayan gece. Noel gecesi. İki tane küçük lamba yanıyor. Ta yukarıda. Nedir bu dedim. Noel dediler. Ya dedim böyle olur mu burası Katolikliğin merkezi. Noel böyle mi kutlanır burada? Gelin siz Noel nasıl kutlanır? Yılbaşı nasıl olur? Bizim burada görün dedim. Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi baştan sonra çamlar, ışıklar, ağaçlar falan. Hacı bizim kuru hacı bile çam alıyor süslüyor falan filan. Birkaç kilo daha şey satacak için işte diye. Dedim ya böyle olur mu? Burada bu kadar dediler işte. Yani biz gavur adetlerini onlardan daha iyi benimsemişiz. Hocam mi? Evet efendim. mi? mi? Hayır hayır şimdi. Küçük dört harfli bir şey ya. Parla arla arka mı? Allah Allah. Şehir o şehrin adı da o. Efendim? Fulda. Fulda, Fulda. Fulda işte. Bak 4-5 harfli bir kenar. Fulda'dayız. Fulda. Hem şehrin adam Katolik şehirdir orası. Orada Katolik okulları var. Yani papaz yetiştiren biri. Bizim Heybelada gibi eski. Evet. Fulda'dayız. Fulda'da geçti. Hiç Geçen bizim sitede çocuklar geldiler. Küçük küçük çocuklar böyle işte ilkokul 10 yani yaşında 8 yaşında. Tak tak tak kapı falan şeker şey öyle. Yani 7-8 tane çocuk. Ne var dedim yavrum ne istiyorsun falan. Ha bugün cadılar bayramı dediler. <gülüyor> evet. Peki çikolata tuttuk verdik. Kurban bayramında gelmediler. Ramazan bayramında da gelmediler. Biz bayramda buradaydık. Eskiden Ramazan bayramında çocuklar şeker toplamaya giderlerdi. karşılık toplamaya işte. Şeker olan şeker verir. Bilmem, lokum olan lokum verir. Parası olan para verir. Beşer kuruş, onar kuruş falan çocuklara böyle. Bitti. Gidiyoruz. Evvela adetler gider. Sonra ibadetler gider. Sonra da inançlar gider. Aynen. O taraftaki gibidir. Aynen. Hristiyanlık nasıl bozulduksa, ters taraftan başlar gidiş. Aman efendim adettir zaten ne kıymeti var ki. İşte yeni şey vardı. Abdül şey Abdülhay Bütün adetlerin diyor aslı vahye dayalıdır. Adet deyip geçmeyin. Yani gelenektir adettir falan diyorsun işte. Hepsi vahye dayalıdır diyor. İşte sünnet geleneği nereden geliyor? Hazreti İbrahim'den geliyor. Kim emretti? Allah emretti sünnet olmayı ona. Adet dediğin şey de sünnet adettir işte. Olma. O da vahiy esaslıdır diyor. Dini adetler. Hepsi. O gelinin ata binmesi, inmesi işte binmem onlar falan. Şimdi tabii onu artık at yok. Bir Yeni bir araba buluyoruz, Mercedes veya hatta işte hangisi daha parlaksa komşudan arkadaştan o gün bir bir tabi oluyor. İkramlar birbirlerine, düğün hed şeyi biliyor. İşte bir kordela çekiyor falan önüne. Zaten gelinlik diye bir şey kalmadı. Senin Türk gelinlikleri kalmadı Bitti. Perdeden kes ya şöyle biraz yapıştır işte gelinlik tamam. Tül perde. O kadar. Ha. Ya o eski gelinlikler, o bindallar, o mor kadifeler üzerine işlenmiş simden, gümüşten, altın şeyden, iplikten şeyler. O o gelinlikler şimdi bir milyon eder tanesi ya fiyat olarak, emek olarak diyorsan bir milyon. Ha. İşte biraz fakirliğin getirdiği şey artık onlara yok. Türkmenlerde hala var, Yörüklerde falan, onlar devam ediyor. Zaten o o bir defa iki defa giyilir düğünde bayramda giyilir o toruna torunun torununa hediye kalır büyük annemin gelinliği diye böyledir i̇şte adetler gider ondan sonra ibadetler gider ondan sonra da imanlar gider öyle Usta şaşı çırağını içeriye gir dedi. Raftaki şişeyi dışarı çıkar dedi. Şaşılıktan bahsediyor. Yanlış görmek. Bizim hepimiz şaşıyız. Zaten biz şaşı olmasak bile televizyonlar bize kendi göstermek istediklerini gösteriyorlar. Biz artık kendi aklımızla düşünmüyoruz. Kendi aklımızla yaşamıyoruz. Ne öğrettilerse onunla yaşıyoruz. Sakın televizyonlardaki duyduklarınızın hiçbirine inanmayın. Hepsi algı operasyonudur. Sana olayın kendince lüzumlu tarafını gösteriyor. O olayı kendince seni etkilemek için kendi bildiğince kullanıyor. Hepsi silah gibi kullanılıyor. Kimisi beynimizden, kimisi kalbimizden, kimisi sevgimizden. Sana istediğini sevdiriyor. Büyük adam diyor işte. Şu kadar hayrı var, şu kadar hasenatı var falan. Şeyi yok. Günahlarını, kusurlarını örtbas ediyor. Nasıl tanıtmak istediyse öyle. Kişiler için söylemiyorum. Olaylar için de aynı. Her ajans, her inanç sahibi, daha tabi bu işte büyük şeyler var. Türesler daha çok. Yahudi ajansları tabi. İşte. Sen burada şeylerle savaşıyorsun bilmem, teröristlerle orada Türkler, terör, şey, teröristlerin bu çocuklarını o Türkler öldürdü. Türk askeri öldürdü diye propaganda yapıyorlar. Ya asker çocuk öldürür mü? Çocuğu korumak için, vatanı, milleti korumak içindir. Askerin görevi. Yani Türkiye'de ne kadar terör öldürülse, hepsinde askeri ve polisi suçlayarak ajanslar öyle veriyorlar. Öyle, yani onun için diyorum, Hristiyanlar bize dost değil, hiç kimse bize dost değil, bir şey daha ağır olacak ama size söyleyeyim, Türk'ün kendisine de kendisi dost değil, bütün mesele odur. En ağırı da budur, çünkü bilmiyoruz, Bizi, evet, bilsek dost olacağız birbirimize, kimse kimseyi sevmiyor, çünkü Allah'ı sevmiyoruz. Allah'ı sevebilsek birbirimizi de seveceğiz, seveceğiz, sevmeyi, sevmeyi bileceğiz. İşte Hazreti Mevla'nın derdi, tasası, gayreti budur. Ey insanlar diyor, önce Allah'ı sevin, sonradan da O sizi yarattı diye birbirinizi sevin. Bütün mesnevinin özeti budur. Bu bizim mesnevimiz diyor, tevhid dükkanıdır. Burada birden başka bir şey yoktur diyor. Eğer görürseniz, iki görürseniz birini yok edin diyor. O şirktir, onu put, o putu kırın diyor. İzin de veriyor. Ben yani yanlış bir şey söylemişsem yahut yanlış bir şey görüyorsanız onu yok edin diyor. Böyle. Çünkü diyor bizim derdimiz Tevhid birlik, beraberlik, bütünlük. Evet şaşılıktan bahsediyor işte onun için diyorum. Biz her şeyi şaşı görüyoruz. Şaşı çırak. O iki şişeden hangisini getireyim dedi. Usta o şişeyi getir dedi. Raftaki şişeyi getir diyor. Çırak da diyor ki orada iki tane şişe var hangisini getireyim diyor. Zaten birisini alsa ötekini de almış olacak. Öyle. İyice anlat dedi. Usta o iki şişe değildir. Şaşılığı bırak Fazla görücü olma dedi Şaşı çırak Usta beni tekdir etme deyince Ustası o iki şişeden Birini kır emrini verdi Çırak şişelerden Birini kırınca ikisi de kırıldı <gülüyor> i̇kisi de dedi. Gözünün önünde Kayboldu İnsan Meyil ve gazap dolayısıyla Şaşı olur Öfke ve temayül, yani görmek istediğini görür, görmek istemediğini görmek istemez. Böylece şaşı gibi hareket eder. Bizim şaşılık gözümüzde değil, beynimizde, onu da söyleyeyim. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Şişe birdi, lakin çırağın gözüne iki görünüyordu. Birini kırınca öbürü de kırılmış oldu. Kazap ve şehvet gibi haller insanı şaşı yapar. Ve ruhun istikametini değiştirir. Öfke gelince yani insan öfkenin baskısı altında kalınca hüner gizlenir. Gönülden kalkan yüzlerce perde gözünüzün önüne serilir. Rıza ile bakan göz hiçbir ayıp görmez. Lakin garazla bakan bir göz de olanca kötülüklerin hepsini meydana çıkarır. İşte şey meşhurdur. Şaşının birisi doktora gitmiş. Göz doktoruna selam vermiş, içeri girmiş. "Efendim" demiş. "Ben gözüm için geldim size" deyince Dok şey hanginiz bana bakacaksınız demiş iki tane görüyor tabi doktoru hanginiz bana bakacaksınız deyince kapıda iki tane doktor birden karşısına çıkıyor deyince doktor da üç görüyormuş üçünüz de mi aynı hastalıktan şikayetçisiniz demiş yani üç görmek mümkün değil ama işte hikaye öyle anlatmıştık hoca Allah rahmet eylesin Üçünüz de mi şikayetçisiniz demiş. doktorda üç görüyormuş. <gülüyor> ha. Öfkesine ve şehvetine hakim olan yiğit kişidir diyor. Peygamber Efendimiz hadiste. Öfkesine ve şehvetine hakim olan yiğit kişi. Yiğit ona denir diyor. Öfke geldiği zaman öfkesine hakim olabiliyorsa, şehvetine hakim olabiliyorsa işte şey bilmiyorum burada söyledim mi şeyin şey Süfyan-ı Sevrî Hazretleri var. Şey Davud-ı talebesidir. Ebu Hanife'nin talebesinin talebesi oluyor yani. Süfyan-ı Sevrî Rabiatul Adaviye ile çok yakın dost, sık sık ziyaretine gidiyor. Rabiatul Adaviye hatta evlenme teklifleri var. Benim diyor artık dünya ile falan da işim yok. Biz kendimizi ibadete verdik, Allah'a verdik diyor. Ama sen arasına gel diyor. Bir defasında Süfyan-ı Sevri diyor ki kadınlarda bir akıl dokuz tane nefis var. Erkeklerde de dokuz akıl bir tane nefis var. rabiat ül de demiş? Allah Allah demiş. Biz bir küçük aklımızla 9 tane nefsimize hakim olabiliyoruz. Siz 9 tane aklınızla nefsinize hakim olamıyorsunuz demiş falan. Evet. Böyle. Adamı böyle vururlar işte. İşte burada bir Hatıl Hadeviye böyledir. <gülüyor> böyle. Çok çok şey muhteşem bir şey. Onu hayatını okumak lazım. Bilhassa hanımlara. Dördüncü kızdır. Dördüncü kızdır. Rabi'a oradan işte. Bir de bizim Tayyip Bey'in Rabiası var ya. O da dört, dört diyor, dört böyle. <gülüyor> Allah. Hadi. Kalbinde rüşvet almaya karar verince zalimi zavallı yapar. Zavallı şey Zalimi evet zavallı yapar, mazlumu da şey yapar, e, mağdur eder. Öyleymiş gibi gösterir. Yani zalimi mazlum, mazlumu zalim gösterir diyor. Eğer rüşvet almaya karar verdiyse, Yahudi de öyle yaparmış. Birini dövdüğü zaman vurma bira vurma acıtıyorsun çok günde beni dövme falan diye bağırırmış dışarıdaki şahitler lehine şahitlik etsin diye böyle işte Yahudi öyledir. Yani ha biz bunun sesini duyduk budur şikayet eden. Hem vuruyor, dövüyor çocuğu o da kendisi dayak yemiş gibi için dışarıya sesleniyor. Yalnız şeyi bizim şeyi dolandırmış bir Yahudi meşhur. Fransız Yahudisi İsrail şey birlemi şey Dışişleri Bakanının şey maskesine takınmış onun diliyle evet 4 milyar şey euro aspara değil şey Can Kıracı Can Kıracı Allah yardımcısı olsun. Biz o takılarda şeyler de işte bir emekli kadınları, dul kadınları gelip şey diyordu evime haciz gelecek ne kadar para var onu ver bir saklayalım falan şey şey olmasın falan evde bir şey bulundurma bana da açtılar iki defa üç, üç defa açtılar ya dediler sen nasıl profesörsün be böyle kapattı tabi bizim kız aramışlar yok şey, fakir yani yaşlı fakir zengin falan demiyorlar kimden ne koparırlarsa her taraf soyguncu, sahtekar doldu. Evet. Yahudi hükümdar çıfıtlık kini ile o kadar şaşı oldu ki aman ya Rabbi sana sığınırız onun şerrinden. Ben Musa dininin hamisi ve yardımcısıyım dedi. Yüzbinlerce binlerce mini öldürttü. Evet. Yahudi hükümdarın Sapık ve hileci bir veziri vardı ki hile ile suyun üstünü üst, suyun üstüne düğüm vururdu. Suyu düğümlerde diyor. O kadar hileciydi diyor. Bu vezir dedi ki Hristiyanlar canlarını kurtarmak için dinlerini hükümdardan gizlerler. Onları öldürme ki öldürmenin faydası yoktur. ''Din misk ve ödevacı değildir ki kokusunu alasın, ondan dolayı onun kimin dindar, kimin dinsiz olduğunu anlayabilesin.'' dedi. ''Yok böyle bir şey.'' dedi. Hükümdar vezire sordu ki, ''O halde ne tedbir alalım, bu hilenin, bu yalanın, yani iseviliğin yayılmasına, yani Hristiyanlığın yayılmasına nasıl mani olacağız?'' Sen bir çare söyle dedi vezirine. Ta ki dünyada nasraniliğin ilan eden yahut gizli din kullanan bir Hristiyan kalmasın. Biz bu Hristiyanların kökünü nasıl kuruturuz? Buna bir şey ver dedi. Bir çare söyle. Vezir dedi ki Şahım kulağımı ve elimi kestir ve acı bir hüküm ile burnumu ve dudağımı yardır. Ondan sonra beni dara ağacının altına getir. O sırada bir şefaatçi çıksın ve senden benim affımı dilesin. Ve bunu niye yaptın? Ha şöyle. Ben de Hristiyan olmuş olayım. O cezayı alayım. Beni idam sahbasının altına kadar götür. Ki orada sana yalvarsınlar beni orada affet falan. Benim Hristiyan olduğuma ve ölümden döndüğüme herkes inansın ki ben onların başına geçeyim. Onları dinden nasıl çıkaracaklarını şimdi böyle planlıyorlar. Ondan sonra beni yanından uzaklaştır ve uzak bir şehre sürgün et. Yani idam cezası verme sürgün cezası ver. Hristiyanlar arasında şer ve fitne çıkarmayı bileyim diyor. Şimdi bu adam sürgüne gidince tabi bütün Hristiyanlar ah bu da bizden diyerek onun peşine düştüler. Bu hikaye işte ondan sonra Hristiyanlığın nasıl bozulduğunu anlatmaya çalışıyor. Bu sadece Hristiyanlığın bozulması meselesi değil. Bir kitleyi evvela inandıracaksın. Bu bizdendir diye. Bir şeyi parlatacaksın, yücelteceksin ki insanlar onun peşine düşsün. Durup dururken olmaz. Öyle. Senelerce uğraştılar. Benim bir dikilavacım yok diyor. Sonradan öğreniyoruz 150 milyar dolarlık bir sermayenin şeyi yöneticisi buyur. Ha, dikili ağacın yok ama bütün şeyi ha, bir rahmetli İbrahim Bodur'un evindeyiz. Orada her perşembe Kuran okunur. Arasına ben de giderdim. Ziyaret isterdi yani daha doğrusu. Gel sen de gel falan derdi. Her zaman gidemiyoruz tabi Bittik bir gün konuşuyor işte şöyle böyle şeyler oluyor diye dedim vallahi bu laikçiler bu Atatürk'ü geçinen bu layıkçılar devleti soyuyorlar Müslümanların başındakilerden milleti soyuyorlar dedi. Evet. devlet imkanlarını hep onlar kullanacaklar bu dediğim 1900 işte 85-90'lı yıllardı daha böyle şimdi olaylar olmamıştı daha. Yoktu da yani dediğim yani 25 sene önceki hikaye. Zaten İbrahim Bey vefat edeli 5 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Evet. Böyle. Benim gözüm önünde geldiler efendim. Türkçe şeyi var. Adamları geldi. Türkçe... Festivali var işte o gösterişli bayramlar falan yapıyorlardı. Zenci çocuklarını getirip burada şiir okutuyorlardı falan. İstiklal Marşı'ndı şunu bunun. Sonradan da biraz biraz paraya ihtiyacımız var. Şey Açık kaldık bu festivali yapmak için falan deyince. İbrahim Bey dedi ki ne kadar açığınız var dedi. İşte 150 bin lira kadar. Benim özümde çeki yazdı verdi açık çekti. Böyle soydular millet. Gülerek de soyarsa, soyarsın, ağlayarak da soyarsın. Bir kısmı ağlayarak soyar, bir kısmı gülerek soyar. Bir de çingene hikayesi var, onu da haftaya anlatırım size. Neyse evet. anlatayım şimdi. Evet, haftaya He, tamam o zaman. <gülüyor> Adam çingene çeri başına gitmiş çocuk genç. Demiş ki efendim ben dilenci olmak istiyorum. Sen bana bu işin sırlar sırlarını öğret. Ne yapmam lazım? Git başımdan demiş benim işim çok falan Kovmuş çocuğu. Ama çocuğun gönlünde de dilenmek var. Gitmiş tekrar çeli başına. Demiş efendim ben bu işten vazgeçeyim Uykularıma giriyor, rüyalarıma giriyor. Ne olur bana bunun sırrını öğret. Bunun püf noktası nedir falan. Yine kovmuş. İşte 2-3 ay sonra tekrar gitme Efendim dayanamıyorum demiş artık. Ne olur? Elini ayağını öpüyorum Kurbanım olan. Başlamış hüngür hüngür ağlamaya. Sen bana bu işi öğret. Demiş ya işte şimdi benden ne istiyorsan böyle isteyeceksin demiş. <gülüyor> Ağlayarak, kışkırarak, dua ederek, yalvararak, yakararak öğreneceksin demiş. Sen demiş bu işi öğrendik. Sonra hamama gitmişler, ha peki demiş bak, kişi farkı gözetmeyeceksin. Zengin, fakir, güzel giyinmiş, kadın, erkek, çoluk, çocuk falan değil mi? Her önüne gelenden isteyeceksin demiş. İkincisi zaman tanımayacaksın demiş. Sabah namazı, akşam namazı, gece, gündüz, ikindi, bir de demiş yer tanımayacaksın. Cami kapısında, hamam kapısında, kuşlak kapısında, bilmem, okul kapısında, her yerde isteyeceksin, her zaman isteyeceksin, herkesten isteyeceksin. Gayet güzel. Demiş, sen demiş bu işte başarılı olursan sana kızımı vereceğim demiş. Bakmış ki büyük kabiliyet. Hamama gitmişler. Kayınpeder adayı ile damat adayı beraber girmişler. Tam göbek taşında ikisi de çırıl çıplak. Efendim ne olur Allah rızası için demiş. <gülüyor> Ulan demiş <gülüyor> benden de mi isteyeceksin? <gülüyor> Ama efendim demiş siz herkesten isteyeceksiniz istediniz demiş. Fark gözetmeyeceksiniz. Tabi sizden de isteyeceğim demiş. Ulan demiş burada olur mu hamamdayız çırıl çıplak. Ne cüzdan var ne şu var ne bu var. Olsun efendim demiş. Siz dediniz nerede olursa olsun isteyeceksin. Demiş ya bu gece vakti bu hamamda şimdi yıkanıyoruz falan. E siz dediniz demiş. Zamanı gözetmeyeceksin. Yer tarzı şey etmeyeceksin. Seçmeyeceksin. Zaman seçmeyeceksin. Kişi seçmeyeceksin. Demiş tamam. Sen bu işin tam şey oldun. Yani kompetanı oldun. Bundan sonra serbestsin istediğin yerde dilenirsin. Bizi böyle yaptılar. Böyle Yer, zaman, zengin, fakir demediler. Soy soyabildiğin kadar. işte bu kadar putperest varken diyor birkaç tane put bulunur diyor. Bu kadar soyulmaya meraklı, bu kadar böyle merhametli bir millet varken <gülüyor> soyanlar bulunur efendim. Soyguncular bulunur. Allah şehirlerinden fitnelerinden, fesatlarından muhafaza eylesin. Allah dinimizi korusun. Onların hilelerinden, şerlerinden, kötülüklerinden uzak tutsun. Herkesi, hepimizi, memleketimizi, milletimizi hep fitne üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Feta, tuzak, tuzak ve fitne üzerine kurulu bir dünya. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Allah bize basiret ihsan eylesin. Bizi yönetenlere de basiret ihsan eylesin. Evet.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 Şefaat Muhammed'in nebiyyil ümmi, rahmeten lil alemin, hu diyelim, hu eyvallah, hayırlı akşamlar, hayırlı günler, hayırlı geceler, sağ